705. konu, Hazreti Ebu Bekir'in, Bedir ashabına başkanlık vermek istememesi ve Hazreti Ömer'in bununla ilgili sözü, Hazreti Ebu Bekir'e, Bedir savaşına katılanların niçin idareci olarak atamıyorsun, diye soruldu. Cevap olarak, onların kıymetinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum, fakat onları dünya ile kirletmek istemiyorum. Ubey bin Kâb, Hazreti Ömer'e, beni niçin idareci olarak tayin etmiyorsun, dedi. Ömer, dininin kirlenmesinden korkuyorum, dedi.